Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-lezî âlemma bil-kalem, âlemma'l-insâne mâ ya lem ya'lem ve hādâhu ilâ'd-dînil-akvam, ve sallallahu alâ nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğünü anlatıyor. Önce İmam Busiri rahmetullahi aleyh Muhammedun seyyidul kevneyni ve velferikayni Min urbin ve min acemi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hem Arap'ın hem Acemin Hem insanların hem cinlerin Hem dünyada hem ahirette olanların Efendisiydi demişti Peki neler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin O büyüklüğüne delalet ediyor Neden sallallahu aleyhi ve selleme Seyyidul kevneyn diyoruz Hangi yönleriyle Aleyhisselatu vesselam Efendimiz öne çıkıyor, temayüz ediyor. Ona dair İmam Bu Siri rahmetullahi aleyh deliller getiriyordu. Onlardan bir tanesi buyuruyor ki: Wafak an Nabi yine fi kalkin wfi kulkin, ولم يدانوه في علم ولا كرم Mevla'ya salli ve sellimde iman Abaden ala habibike Hayrin halqi kullihimi Fakan nebiyyin Bütün peygamberlere rüca niyeti üstünlüğü sabittir Üstündür bütün peygamberlere Fi halqin ve fi hulqin hem yaratılışta öyledir hem güzellikte hem cemalde öyledir ve fi hulukin hem ahlakta öyledir. Ve lem yudanuhu fi ilmin ve Peygamberler bütün peygamberler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o ahlak ehramına, güzellik ehramına o kadar yüksek ki onun ehramı Oraya yani ilimde yaklaşabilirler, ve la keremine de ahlakta yaklaşabilirler. Yani bunu aşk halinde söylemişti İmam Buhsir Rahmetullahi Aleyh. Buradan hiçbir alim şunu çıkarmadılar. Yani hiçbir peygamber sana ya Resulallah, ilimde yaklaşamaz, cömertlikte yaklaşamaz. Yani o peygamberlerin ilimde, o peygamberlerin cömertlikte, problemleri var o manada anlamadılar ama siz ya Resulallah ilim ehramını o kadar yukarılara taşıdınız ki cömertlik ehramını o kadar yukarılara taşıdınız ki hiçbir peygamber orada size yaklaşamaz ya Resulallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber oturuyorlar birisi yanına geliyor dilenci bir şeyler istiyor Efendimiz aleyhisselam'ın o an ona yanında verecek bir şey yok. Buyuruyorlar ki ma'indi şeyun ve ibta aleyye. Yanımda şimdi sana verecek bir şeyler yok ama git benim adıma falana yazdır. Sana versin. Ibta Aleyye benim adıma orada yazdır. Ben sonra bulduğum zaman öderim. Allah azze ve celle olanlara sadaka olarak vermeyi emrediyor. Mallarından verecekler. Fakat Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'da öyle bir kerem var ki, öyle bir cömertlik var ki veriyorlar. Verdiler, verdiler, yanında bir şey yok. Ama bir sail geliyor, bir muhtaç adam geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Bana bir şeyler verir misin? Ya Resulallah diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ma indi şey'un. Yanımda bir şey yok, hadi git demiyor adama. Git başının çaresine bak demiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve lakin ibte Git benim adıma borçlan buyuruyor. Git benim adıma satın al. Namazı kılardı sallallahu aleyhi ve sellem. Namazdan sonra selam verir. Orada muhtaçlar var, uzaktan gelenler var. Yeni Müslüman olanlar var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı duyup yollara düşenler var. Sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'de otelleri yok. Tanımıyorlar da emniyet böyle sicil, kayıt yapacak imkanlar da yok. Kim bu adam, neden buraya geldi? Acaba gerçekte iman etmeye mi geldi? Yoksa falan kabileler, filan kabileler adına casusluk yapmaya mı geldi? Bütün bunları Allah Azze ve Celle'ye havale ederek önce evine gönderiyorlar. Annelerimize soruyor ashab-ı kiram. Yanınızda bir şey var mı? Onlar ma'in şey un. Yanımızda hiçbir şey yok dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dönüyorlar. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmi l fel yukrim Allah'a ve ahireti iman edenler ikram etsinler. Avrupa şehirlerine gidin, sokakta kalın, gece yarılarına kadar kimse dönüp tarafınıza bakmaz. Onlar sanayi devriminden sonra da öyleler, önce de öyleydiler. Ama her ata gidin, Bağdat'a gidin, Şam'a gidin, Kahire'ye gidin, Diyarbakır'a gidin, Anadolu'nun bir şehrine gidin, Konya'ya gidin, orada hava karardığı zaman Müslümanlar kim olduğunuza bakmazlar. Kardeşlerler, eğer gidecek bir yerin yoksa hadi buyur gel derler. Bazı öyle şehirler var ki oralarda böyle ısrar ederler. Urfa'ya gittiğinizde tutarlar kolunuzdan. Bu akşam bizim eve gelir misin derler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emri var. Men kana yu'minu billahi ahir falyukrim dayfahu. Allah'a ahireti iman edenler bu misafiri ikram etsinler onu burada, onu ortada meydan yerinde bırakmasınlar Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ilim ehramını cömertlik ehramını o kadar yukarılara taşıdınız ki velem yudanuhu peygamberler orada size yaklaşamıyorlar bile Ya Resulallah bu değil ki diğer peygamberlere burada haşa hakaret var Hz. Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselam gidiyorlar Hani Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'la beraber olmuşlardı. Ona biri gelmişti. bu hadis-i şerif vardı. Senden daha alimi var mıdır diye sormuştu. O da ben Allah'ın peygamberi olduğuna göre benden daha alimi yoktur diye düşünmüştü. Sonra Cenab-ı Hak ona emretti. Yola düştü. Orada Hızır Aleyhisselam'la beraber oldu. Hem ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Kehf suresinde uzun anlatıyor hadiseyi hem de Buhari'de uzun bunun alakalı hadis-i şerif var. Hazreti Musa Aleyhisselam'la Kadir Aleyhisselam beraber oluyorlar. Soruyor Musa Aleyhisselam Kadir Aleyhisselam'a nedir bunların hikmeti? Ne diyor? İnne telenta sadia ma yahsura. Yani sen benimle bu yolda yürüyemezsin. Musa Aleyhisselam peygamber, risalet noktasında Hadır Aleyhisselam'dan daha yukarıda. Ama belli noktalar var ki onları Musa Aleyhisselam bilmiyor. Allah Azze ve Celle bildirmediğinden dolayı onları bilmiyor. Orada kalıyor Musa Aleyhisselam, orada kalıyor Hıdır Aleyhisselam ona inne لَنْ تَصَّدِعَ مَعَيَ سَبْرًا Vafa كُلِّ ذِي عِلْمٍ alim. Her bilenin üzerinde bir bilen var. Umum planda baktığınız zaman Musa Aleyhisselam Kadir Aleyhisselam'dan daha alim. Peki neden o zaman Kadir Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a اِنَّكَ لَنْ تَصَدِعَ مَا يَسَبْرَى Sen benimle bu yolda yürüyemezsin. Yani meseleler var, olaylar var, hadiseler var. Onların arka planına vakıf olmak isteyeceksin ama vakıf olamayacaksın. Süleymaniye Camii'ni düşünün Mimar Sinan Onun şah eseri Süleymaniye Camii'sini Mimar Sinan biliyor Muazzam bir mimar Peki mihrap var mihrapta mermer işlemesi var Mihraptaki o mermer işlemesini Ya da caminin diğer noktalarındaki mermerlerdeki o nakışları Mermer ustası Mimar Sinan'dan daha iyi biliyordur ama umum manada baktığınız zaman Sinan o camin mimarıdır. Musa aleyhisselam umum zaviyede baktığınız zaman Kadir aleyhisselamdan daha öndedir. Ama belli noktalar var ki gayba ait onların bilgisini Allah azze ve celle yalnız ve yalnız Kadir aleyhisselama verdi. Onun için inne len tasladıya ma'ya sabıra. Yani burada Efendimiz Ali Vesselam'ın huzurunda aşka gelen, söze gelen bir derviş var, bir alim var. Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda divaneye dönen bir mümin var. Ona bakıyor, onun cemaline bakıyor, onun nuruna bakıyor. Efendimiz Ali Vesselam'la bütün hakikatleri görüyor. O temaşanın sonrasında diyor ki وَلَمْ يُدَانُوهُ ف۪ي عِلْمٍ وَلَا كَرَم۪ي Yani... Onun ilim noktasında, kerem noktasında hiçbir peygamber ona yaklaşamadılar. Ancak nadanlar, ancak cahiliyeden nasibi olanlar burada İmam Buzili Hazretleri'ne iftira ederler. Derler ki sen burada diğer peygamberlerin hatırını, onların makamını tahkir ettin. O tahkir yok. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın büyüklüğünü anlatıyor. Burada şöyle bir başlık açalım. Bugün de tartışıyorlar. Diyorlar ki peygamberler arasında makam itibarıyla bir fark yoktur. Dersteyken fakültede bir hocamız vardı. Öyle demiştir. Lanfuriku beyne ahadin mir rusule. Bu ayetle istidlal etmişti. Biz peygamberler arasında bir ayrıma gitmeyiz. Bütün peygamberlerin makamı aynıdır. Dedim ki hocam olur mu? Bu ayet-i kerime şunu bize haber veriyor لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُولِ Biz peygamberler arasında ayrıma gitmiyoruz Yani yekununa birden iman ediyoruz Hz. Musa'ya da aleyhisselam Musa aleyhisselam Efendimiz aleyhisselama cenab Hak Risalet adına Kime hangi vazifeyi verdiyse Efendimiz aleyhisselam Kur'an-ı Kerim onları isim olarak Sarahaten bildirdiyse biz onların tamamına iman ediyoruz, ayırmıyoruz. Hristiyanların, Yahudilerin yaptığını yapmıyoruz. Ama bu şunu söylemiyor. Bütün peygamberlerin makamı aynı demiyor. Bilakis makamlarıyla alakalı Allah Azze ve Celle buyuruyor ki تِلْكَ Rusulu فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Yani onların bir kısmını diğer bir kısmına taftil etti. Yani bir kısmının diğerine rüçhaniyeti var. Ve kana fadulullahi aleyke Efendimiz aleyhisselam Allah'ın fadlı var, ihsanı var, büyük bir fazlı var. O zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer peygamberlere üstünlüğü var. Varafa'na ba'dhum fawqa ba'din derecat. Yani Allah Azze ve Celle bir kısmını diğer bir kısmı üzerinde makam itibariyle, rütbe itibariyle yüksel diyor. Hani bu ayet insanlarla alakalı da olabilir ama okuduğum ilk iki ayet kerime Risaletle alakalı. Yani peygamberler arasında derece var kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, اَنَا سَيِّدُ الْاَوَّلِينَ akhirin ''Ben öncekilerin ve sonrakilerin efendisiyim.'' Bu noktada bir fakir yok ama böyle yani. Allah Azze ve Celle bana bu noktada bir rütbe vermiştir. ''Ene seyyidu veledi ademu vela fakir.'' ''Ben Ademoğlunun efendisiyim.'' Ahirette de böyle olacak. ''Ene seyyidu veledi ademu vela Yani... Ben bunu bir övünç olsun diye, fahr olsun diye söylemiyorum. Ama Rabbim böyle yaptı. Çünkü bütün peygamberlerin risaleti, nübüvveti kendi kavimleriyle alakalıydı. Zamanlarıyla alakalıydı. Ama öyle bir peygamber geliyor ki onun davası, onun risaleti kıyamete kadar devam edecek. Efendimiz aleyhisselam hadis-i şerifleriyle Kur'an-ı ayetleri arasında risaletin tasnifi noktasında derecelendirilmesi noktasında baktığınız zaman en yukarıda Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi onu görürsünüz. Hani bu noktada diyeceksiniz ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hadis-i şerif var buyuruyorlar ki la tufaddiluni ala yunus bimtta yani beni Yunus bin Mettaya taftil etmeyin. Yunus bin Metta'dan Daha faziletli olduğumu söylemeyin Peki bu hadisi nasıl anlayacaksınız Bununla Diğer hadis-i şeriflerde ayet-i kerimeyi Nasıl anlayacaksınız Yani bununla alakalı farklı hadiseler var Bir Yahudi ile bir Müslüman Arasında bir münasebet var Musa aleyhisselam mı daha üstün Efendimiz aleyhisselam mı Neticede arada bir münakaşa var Müslüman Yahudi'ye tokat atıyor Efendimiz aleyhisselama geliyorlar yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın orada bir uyarısı var. O uyarı şuna işaret ediyor. Yani çocuklar benim babam senin babandan daha üstündür böyle yarışlara girerler. Ey asabım, diğer ümmetlerle peygamberler noktasında böyle bir yarışa girmeyin. Olur ki avamdan birisi kalkar. Diğer peygamberlerin nübüvvetine, risaletine hakaret ederler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin la تُفَضِّلُونِ اَلَى يُنُسْ بِنْ مَتَّةِ Yunus bin Mettaya beni taftil etmeyin rivayetini şöyle anlamış ulemamız. Yani risalet ve nübüvvet noktasında peygamberleri yarıştırmayın. Yani şu peygamber, şu peygamber, şu risalette şu daha öndedir demeyin. Hepsi risalet noktasında eğer Resul ise Allah Teala'ya muhatap olmuştur. Nebi ise nübüvvet noktasında Allah Azze ve Celle'ye muhatap olmuşlardır. O noktada bir yarışa girmeyin. Ya da peygamberlerin risaletine hakaret etmeyin. Peygamberlerin nübüvvetine hakaret etmeyin. Böyle yarışlara girmeyin. Ya da şöyle anlayabiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Yunus bin Metta, Yunus Aleyhisselam'la alakalı insanlar arasında Yunus Aleyhisselam kavmini bırakıp gitmişti. Sonra balığın karnına düşmüştü. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin demişti. Yani bu evradıyla bu duasıyla Allah Azze ve Celle onu balığın karnından kurtarmıştı. Onun dualarını icabet etmişti. Yunus Aleyhisselam'ın hatası vardı, balığın karnına düşmüştü diye insanlar sakın ona hakaret etmesinler. Allah Azze ve Celle'nin burada Yunus Aleyhisselam'ın zellesinde başka hakikatler murad etmişti. Oradan anlasınlar. Veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu izhar ediyorlar. Tevazu izhar ediyorlar. Ama mahşere dair konuşması gerekiyorsa ene seyyi duvaledi Adam valla fakarır. Ben Ademoğlunun oğlunun kıyamet günü Efendisiyim. Bana gelecekler. Yeu me yfirul merumin ahi. Kişi kardeşinden en yakından kaçacağı uzaklaşacağı gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona gelecekler kardeşlerim. Yani ondan bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın zirvesinde o var. Fakan nebiyyine fi halkin ve fi hulukin ve lem yudanuhu fi ilmin vela keremi. Mevla'ya salli ve sellimde Daima Ebeden. ala habibike halki kulli وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ مُلْتَسِمٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِنَ الْدِيَمِ مَوْلَا يَصَلِّ Bütün Enbiya وَكُلُّ النَّبِيِّينَ Bütün peygamberler min Rasulillahi اللّٰهِ O minin e, mutallakı sonradan gelen küllühüm haberi olan مُلْتَمِسُمْ Yani وَكُلُّهُمْ مِنْ min Rasulillahi مُلْتَمِسُمْ Bütün enbiya peygamber aleyhisselamdan talep ediyorlar. Ondan alıyorlar. Kül ...mana itibariyle cemi ama lafız itibariyle müfret olduğundan... ...haberi multesimune, multemisune değil de... ...multemisun şeklinde lafız itibariyle müfret geldi. Multemisun. Bütün enbiya ondan alıyorlar. Bütün peygamberler neyi alıyorlar? غرفا من bahri. Onun ilim denizinden, irfan denizinden, cömertlik denizinden avuç alıyorlar... Bir avuç alıyorlar, şey'en kalîle, az bir şey alıyorlar. Ev reşfem mined diyem, diem, diyem kelimesinin çoğulu yağmur demek. Ya da Peygamber aleyhissalatü vesselamın rahmet yağmurundan, cömertlik yağmurundan yudumluyorlar. Burada istare yapıyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilmini, irfanını denize benzetiyor cömertliğini sallallahu aleyhi ve sellemin denize benzetiyor. Bütün peygamberler ya Resulallah senden alıyorlar. Senin irfanından alıyorlar. Sendeki o cömertlikten alıyorlar ya Resulallah. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğünü anlatıyor. O kadar büyük ki diyor ama onun büyüklüğünü anlatırken diğer enbiyanın varlıklarına azametlerine bir hakaret yok. Çok büyük diyorsunuz. Ama o büyük, neye göre büyük? Yani okyanus Karadeniz'e göre büyük. Ama Karadeniz, nehirlere, göllere göre çok daha büyük. Belki Fırat'a, Dicle'ye kıyas edilmeyecek kadar büyük. Evet Karadeniz büyük ama okyanus, okyanusa gelince Karadeniz de ölçülmeyecek kadar büyük. Tilkar <tülüyor> rusulu faddan la ba'dahum ala ba'd. Allah Azze ve Celle peygamberlerin bir kısmını bir kısmına taftil etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا illa اِلَّا رَحْمَةً alamin. Bütün bir alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin keremi, onun ilmi, onun irfanı, bütün enbiaya nisvetle çok daha farklı bir noktada İmam Buzir'i rahmetullahi aleyh oraya işaret ediyor kardeşlerim. يقول كي وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكل الحكم مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون bütün enbiya duruyorlar. Bütün nebiler, rasuller bekliyorlar. ledeyi indehu 'inde Rasulullah. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurundalar. inde <gülüyor> haddihim. Yani Allah Teala'nın onlara takdir etmiş olduğu çizgi neredeyse orada duruyorlar. Oradan öteye geçmiyorlar. Subhanalladzi esra bi 'abdihi leylen minel Mescidil Haram ilel Mescidil Aksa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geliyorlar. Enbiya oradalar, rasuller oradalar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imamet makamında, efendimiz aleyhisselam mihrapta, bütün enbiya efendimiz aleyhisselam arkasındalar. Ve kedelike cannakum ummeten wasad li tekunu şuhada ale'n nas. Artık Emir Komuta sallallahu aleyhi ve sellemde idare onda bütün enbiya onun arkasında. Şimdi bütün bu ayetlerden hakikatlerden rivayetlerden hareketle İmam bu sihri rahmetullah aleyh diyorlar ki ve vakifuna ledehi ind haddihim. Allahu ze vecelle nereyi o enbiya'ya tayin ettiyse orada duruyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın arkasındalar. Ona devrettiler. Vazife onda. Ona iman edenler kurtulacaklar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecekler kurtulacaklar. Hz. İsa'ya Musa aleyhisselam iman edenler. Eğer Efendimiz aleyhisselama iman etmedilerse onların la ilahe illallah sözünü Allah Azze ve Celle muteber görmeyecek, kabul etmeyecek. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ancak Muhammedur Resulullah diyenler onlar la ilahe illallah diyebilirler. Peki min nuktetil ilmi ov min şekletil hikem diyor ki İmam Buseyr rahmetullahi aleyh onlar bütün peygamberler Allah Teala'nın tayin ettiği yerde duruyorlar. Öyle bir yer ki onların durduğu yer kenukte'l ilmi efendimiz aleyhisselam'ın ilmine nispetle enbiyanın durduğu yer ilmin noktası gibidir. İlimden bir nokta gibidir. Ya da au min şeklete'l hikem efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın hikmetine nispetle ya da o hikem kelimesinin bir harekesi gibidir o kadardır. Resulullah Aleyhisselam'da ilim, Resulullah Aleyhisselam'da hikmet o kadar yukarlardadır ki efendimiz Aleyhisselam ilmine nispetle embiyanın ilmi bir nokta gibidir. Ya da şöyle de anlayabiliriz. Min nokteti'l ilmi efendimiz Aleyhisselam'ın ilmi Allah azze ve celle'nin ilmine nispetle nokta gibi bile değildir. Enbiyanın ilmi de Efendimiz Aleyhisselam ilmine nisbette nokta gibidir. وَفَوْكَ كُلَّذ۪ي ilmin عَل۪يمٍ اِنَّكَ لَنْ تَسْطَد۪يَ مَعَيَ sabr'a Hazreti Hadir Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a sen anlayamazsın dememiş miydi? Sen benimle bu yollarda yürüyemezsin dememiş miydi? Hani bazı cahiller, nadanlar buralardan giriyorlar, anlayamıyorlar, anlayamıyorlar. Anlayamadıklarından dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikatine taan ediyorlar. Asla burada bu ifadelerde İmam Busiri Hazretleri'nin Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ilmini kerimini anlatırken diğer Enbiya'ya nispetle bir tahkiri yok. Sadece Karadeniz'le okyanusu kıyas ediyorsunuz. Okyanus çok büyük diyorsunuz ama Karadeniz küçük demiyorsunuz ki. Karadeniz'de nehirlere göllerin isabetle büyük diyorsunuz. فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اسْتَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئٌ نَسْمِي ما ولا يصلّي وسلّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق fehu veldi fehu aslında da fehu veldi yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temme manahu onun manası Manayla ile Allah Resulü aleyhisselamın ahlakını işaret ediyor ve onun yaratılışı mükemmel oldu kamil oldu fehu veldi temme manahu ve surtu o hem sureti hem ahlakı mükemmel olandır Tüm mazlumu sonra Allah Azze ve Celle onu insanlar arasından seçti, Habiben ben sevgili olarak, bari un nesemi, nesem, neseme kelimesinin çoğulu insan demek, canlı demek, bari un nesemi insanların yaratıcısı olan Allah Azze ve Celle onu bütün mahlukat arasında sevgili olarak ihtiyar etti. Yani Peygamber Ali Vesselam'ın hem sureti hem ahlakı mükemmeldir, kamildir ona işaret ediyor İmam Buziri rahmetullahi aleyh devam ediyor diyor ki "Munazzahun an şerikin <gülüyor> fi mehasinih fecevherul husni fihi gayru munkasimih Mevla'ya salli ve ya hayrul halqikullihi menzuhun sallallahu aleyhi ve sellem uzaktır an şerikin, ortaktan uzaktır fi mahasinihi güzelliklerinde Ona ait olan güzelliklerde hiçbir veli hiçbir sıddık ona yakın olamaz ona ortak olamaz Fecahru'l-Husni peygamber aleyhissalatu vesselam'ın güzellik cevheri ya da güzellik cevheri fihi firrasul efendimizdeki o güzellik cevheri zeyrumun kasimi munkasim bölünmez hiç kimseyle bölünmez efendimiz Aleyhisselatu aleyhissalatu vesselam'daki öyle güzellikler var ki ahlak noktasında edep noktasında Allah Teala ona öyle faziletler verdi ki gayrumun kasimi o asla bölünmez. Asla başkası Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme güzellik noktasında ortak olamaz. Neden İmam Buziri rahmetullahi aleyh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını bu derece öne çıkardılar? Allah Azze ve Celle ve inneke la ala hulukin azim buyuruyor. وَإِنَّكَ inneke عَلَى İnneke hurufun muşabbehe bil fiil. Fiile benzeyen harflerden değil mi? Hurufun muşabbehetum bil fiili. Fiile benzeyen harflerden. inneki onda bir tekit var. Sonra lam geliyor onun haberine. O da teekid ifade ediyor. lamut مُتَّأَكِيدُ ve لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Mutlak ve muhakkak olarak ya Muhammed sen yüce bir ahlak üzeresin. Yani şöyle buyurmuyor Cenab-ı Hak. "Zu خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen büyük bir ahlak sahibisin demiyor da Ala harfi celini getiriyor. Ala da istila var. Yani Ala demek sen hayatın her anında o yüce ahlak üzeresin. Ama zul hulukun azim olsaydı büyük bir ahlak sahibisin. Yani ara ara senin hayatında zelleler olur daha hayır öyle değil ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve inneke la ala hulukun azim. Sen muhteşem muazzam bir ahlak üzeresin. Neden azim kelimesini Cenab-ı Hak burada kullanıyor? Bir çocuk dese ki 100 liram var. Başka biri dese ki senin çok param var. Çocuğa nispetle yüz büyüktür. Ama bir adam, milyarder, Türkiye'nin en zenginlerinden birisi. Onun için yüz lira büyük bir para değildir. Çocuk için büyüktür. Burada büyük kelimesini kullanan Allah Azze ve Celle Ve inneke la'ala hulukin azim Muhteşem, muazzam bir ahlak üzeresin ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok özellikleri var Allah Resulü Aleyhisselam kumandan Allah Resulü Aleyhisselam kadı hükmediyor Allah Resulü Aleyhisselam devlet başkanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam baba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de İslam iktisadının müessesi Onun şu kadar vasıfları var Ama o vasıflarıyla değil de Allah Azze ve Celle bizi onu ahlakıyla anlatıyor. Ve inneke le'alâ hulukin azîm. Mutlak ve muhakkak sen muhteşem bir ahlak üzeresin ya Resulallah. Neden? Çünkü ahlakıyla temayüz ediyor. Onun için İmam Bûsîr rahmetullahi aleyh onun ahlakını öne çıkarıyor. Onun ahlakına baktılar, ahlakına ram oldular... Ahlakına mefsun oldular, iman ettiler. Onlar yüzler, binler onun sözüyle fiilleri arasındaki münasebete baktılar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip iman ettiler. Ashab-ı kiram radıyallahu anh efendilerimiz, onların yolundan giden salihler, sıddıklar, evliya, veliler, meşay kiram efendilerimiz, insanlar onların ahlakına baktılar ahlakına bakıp iman ettiler, Müslüman oldular. Burada kalalım, yarın kaldığımız yerden devam edelim. Ve inneke le'ala hulukin azim ayetini tefsir edelim. Neden İmam Busiri diyelim bu ayet-i kerimeden hareketle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını öne çıkardılar? Neden fâkan nebiyyîne fi halkin ve fi hulukin dediler? Bütün enbiyayı hem yaratılışta hem ahlak itibariyle üstün oldu dediler. Efendimiz aleyhisselam ahlakın temayüz edişi hayatında ve o hayattan hareketle bizim dünyamıza yansımalar nelerdir? Onu tahlil edelim. Estağfurullah ve etûbüleyh ve lehamdülillahi rabbil alemin.